Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da, diğer kamza Damla Özler'le birliktesiniz. Bu hafta UNDP Türkiye'den bir konuğumuz var. İletişim Bölüm Başkanı sevgili Faik Uyanık bizlerle beraber. Faik hoş geldin. Merhaba damla, hoş bulduk. Bugün Faik ile beraber COP26'nın ardından hem COP26 sürecinde hem de sonrasında yapılan yapılacak iletişimleri, bu iletişimlerin iklim mücadelesine etkisini ve COP26'dan sonra neler oldu bir kendimize gelip dönüp bakalım meselesini konuşacağız. Faik nereden başlayalım? Kampanyalar sürecinden başlayalım mı? Çünkü siz UNDP olarak hem globalde hem de UNDP Türkiye olarak önemli bir kampanyanın da Dino kampanyasının da başlangıcını yaptınız bu süreçte. İletişim kampanyalarının etkisi ne oldu sence COP26 sürecine? Bir kere aktivizmin ve iletişimin en güçlü sonuçları elde ettiği koplardan biri olarak görüyorum ben. Bu geride bıraktığımız COP26'yı, Glasgow İklim Zirvesi'ni. E, Dino kampanyası bu kampanyalardan yalnızca biriydi. Bizim kullandığımız UNDP olarak globalde ama çok güçlü başka kampanyalar da vardı. Farklı odak noktaları olan. Ee, uzun yıllardır Damla biliyorsun fosil yakıtlar konusunda süre giden bir iklim eylemi var. iklim aktivizmi var. Bu konuda iletişim e, yoğunlaştırıldı ve bu konuyla ilgili sonuç almaya odaklanan pek çok kampanya oldu. Ee, bunun dışında pek çok e, tematik kampanyalar olduğu gibi fosil yakıtlar kampanyasının sonuca ulaştığı koplardan biri olarak görmek lazım bunu. Kömürün çünkü aşamalı olarak azaltılması önemli bir sonuç olarak görülmeli. Her ne kadar son anda aşamalı olarak bitirilmesi yerine aşamalı olarak azaltılmasına dönmüş olsa da mesela Fosil Yakıtlar Cephesi'nin, Fosil Yakıtlar Aktivizmi'nin aldığı en somut ve güzel sonuçlardan biri oldu. Kömürün ilk defa olarak bir kopun sonuç bildirgesine girmiş olması. Sırada tabii kömürün tamamen bitirilmesi yani phase out aşaması var. Önümüzdeki koplarda buna bakacağız. Ardından petrol ve doğalgaza sıra girecek ama fosil yakıt cephesi açısından önemli bir kazanım olduğu düşüncesindeyim. Dino kampanyası da bununla alakalıydı. Belki hiç rastlamamış olanlar varsa kısaca anlatmamızda fayda olur. E bu yılın başlarından beri UNDP'nin iletişim ekibi olarak globalde bu konuyla alakalı çalışıyoruz. Biz de Avrasya bölgesinden Türkiye'den katkıda bulunduk ve pilot ülkelerden biri olduk bu kampanyanın yürürlüğe girmesi konusunda. Tabii yolda ilerlerken 2021'in sonlarına yaklaşırken Türkiye'nin de Artık Paris İklim Anlaşması'na taraf olması, resmen meclisinde bunu onaylamış olması hepimizi heyecanlandırdı. Daha da bir şevkle sarılmış olduk. Dino kampanyasında bir ana kampanya reklam filmi var, tanıtım filmi var. Ana kampanya filminde bir dinozor Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'na giriyor. Bütün böyle 190 küsur ülkenin temsilcileri var salonda. Her zaman olduğu gibi birdenbire gözler dönüyor. İşte arka taraftan bir dinozor giriyor. Tabi bilgisayarla oluşturulmuş olan bir dinozor. İsmini de Frankie koyduk o dinozorun biz. Geliyor böyle herkesin o şaşkın bakışları arasında kürsüye çıkıyor. Ve bütün insanlığa hitaben, hükümetlere, işte ülkelere ve uluslara hitaben bir konuşma yapıyor. Bir dakikalık yaklaşık bir buçuk dakikalık bir konuşma ve bu konuşmanın içinde şunu söylüyor. Hani bizim video mazeretimiz vardı tepemize, göktaşı düştü ve yeryüzünden silindi gittik. Bizim yok oluşumuz öyle gerçekleşti. Siz de biliyorsunuz ki yok oluşunuzu hazırlıyorsunuz. Yok oluş adım adım yaklaşıyor. İklim değişikliği, küresel ısınma sonucunda insanlık antroposende, insan çağında kendi sonunu hazırlıyor. Ve bunu bu sonu hazırlamak için de bir yandan 400 küsür milyar dolar... Her yıl sonunuzu getiren fosil yakıtlara teşvik veriyor hükümetler dünyanın dört bir tarafında. Yani bu nasıl bir mantıktır? Yani en azından bizim bir mazeretimiz vardı. Siz neden bunu yapıyorsunuz? Yok oluşu seçmeyin diyor son olarak da. Zaten kampanyanın hashtag'i de don't choose extinction yok oluşu seçme şeklinde belirledik ve dünyanın dört bir tarafında yürüyen kampanya. Türkiye'de de gayet iyi ilerliyor. Pek çok yerde görüyorsunuz İstanbul'da, metroda, Ankara'da, metroda, işte İstanbul havaalanında, Rütük ile artık bir kamu spotu olarak televizyonlarda, yakında radyolarda vesaire yürüyen bir kampanya. Kampanya tam COP26 Glasgow'un öncesinde açılmıştı zaten. Ee, ve COP26'dan çıkan sonuçlardan birinin de bu e, fosil yakıtlara ilişkin e, phase down da olsa e, aşamalı olarak azaltma da olsa kömürle ilgili olması bu anlamda güzel bir sonuç tabii neresinden baktığımıza göre değişir yani ben İyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Keşke bir anda hepsini birden kesebiliyor olsaydık fosil yakıtların bir kampanyayla. Ama bu önceki koplara da baktığımız zaman zaten her şeyin bir anda olmadığını, belli kararların alınmasının ne kadar zaman aldığını bildiğimiz için bence bunun büyük bir kazanım olduğunu bilmek ama yetmiyor da diyebilmek gerekiyor. Devam edeceğiz yani aktivizme. İletişimin nasıl dönüştüğünün en önemli göstergelerinden bir tanesi de... E, ...reklam endüstrisinin de dönüşmeye başlaması oldu. Son birkaç yıldır sadece... Yapılan reklamları görmüyoruz e, bu alanda. Yani reklam kampanyalarını hazırlayan, sosyal fayda iletişimi yapan ajansların dışında mesela bu sene COP sürecinde gördüğümüz farklı oluşumlardan bir tanesi de uluslararası reklam birliklerinin ki bir tanesi de bizim içinde bulunduğumuz DNS Network Avrupa'da ama e, Güney Amerika'da, Avrupa'da Hatta Uzak Doğu'da çok farklı reklam ajanslarının bir araya gelerek kendi sektörlerindeki diğer oyunculara yaptığı çağrıları da gördük. Ve reklam endüstrisi stop selling gas, stop selling oil yani fosil yakıtları satmayı bırakın diye kendi içine de seslendi. Bu belki aktivizmin, aktivizm iletişiminin bu sektörü de temelden dönüştürmeye başladığını gösteriyor diye düşünüyorum ve çok heyecan verici buluyorum bu süreci. Sen ne düşünüyorsun? Çok doğru. Ee, özel sektör içinde ciddi bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. Özellikle en büyüklerden başlayan ama giderek de orta ölçekteki e, işletmelere yayılan sadece e, bizim coğrafyamızda değil dünyanın her tarafında ee, özellikle çok uluslu şirketler tarafından yine başlatılıp diğerleri tarafından takip edilen böyle bir süreç olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. Bu şu anlama geliyor. İki taraftan bir değişim var. Bir kere insanlar özel sektörün değişmesini istiyor. Kendilerine e, sattıkları ürünlerin daha doğa dostu olması, iklim değişikliği konusunda daha duyarlı olması, karbon azaltım, e, çabalarına katkıda bulunan işletmeler olması, e, iş yapış biçimlerine buna göre ayarlamış olmaları vesaire. Bunlar e, bireyler tarafından, tüketiciler demiyorum, bireyler tarafından talep edilen bir değişim. Bu bir kere şirketleri dönüştürüyor. Çünkü dönüştükleri ölçüde o bireylerin onayını kazanmaya başlıyorlar ve karlılık anlamında da bir kazanç elde etmiş oluyorlar. İkincisi ise e, mevzuat anlamında olan dönüşüm. ülkelerin veya bölgesel birlikler aracılığıyla bir mevzuat dayatması oluyor. Zaten onu yapmak zorunda oluyor o dönüşümü. Şimdi şirketlerin özel sektör kuruluşlarının kendi içinde yaşamış oldukları bu dönüşüm ister istemez zaten onların iletişimlerini de etkiliyor. Nasıl iletişim kurduklarını, pazarlama iletişimlerini, reklam stratejilerini de etkiliyor. Buna dair gözlemler bende de çok fazla var damla. Hani senin bahsettiğim bu DNS network çok önemli bir girişim. Artık petrol satmayalım, satmayın mesajına odaklanan bir kampanya o. Ee, hani hem iklim eğilimi konusunda, iklim değişikliği konusunda karbon azaltım, uyum vesaire gibi konulara odaklanan, hem de işte bio çeşitlilik e, mesajlarına odaklanan veya ekosistem bozulmasına odaklanan e, farklı e, mesaj. ...öntajları ön plana çıkartan çok sayıda reklam görüyoruz. Çok sayıda e uluslararası kuruluş görüyoruz. Ve bunların özellikle yerel kuruluşlara, ulusal kuruluşlara, özel sektörde... işte ...kobilere vs. yansıması da en güzel tarafı oluyor. Türkiye bu anlamda iyi örneklerden biri bana kalırsa. Yine tabii neresinden baktığımıza göre değişir ama... ...en azından söylem bazındaki o değişimin çok hızlı olduğunu görüyoruz... Ve en yukarıdan gelen, en büyük şirketlerden gelen o değişim, ne diyelim, iradesi COVID'lere kadar yayılıyor. Ve bizim kapımızı çalan çok sayıda firma var. Ben nasıl dönüşebilirim? İş yapış biçimimi, tedarik zincirimi, şunu bunu nasıl değiştirebilirim diye bir kere bunun arayışına giriyor. Ardından da kurduğu iletişimi buna doğru değiştiriyor. Temel motivasyonsa, Tabii ki e, e, change agent dediğimiz o şirketlerin, o kuruluşların içindeki değişim öncüsü, bizim müttefiklerimiz olan arkadaşlarımız, dostlarımız bunlar önemli. E, onu baş köşeye oturttuktan sonra temel iki motivasyon bir, e, şu değişiyor, bireylerin istekleri değişiyor, e, bireylerin talepleri değişiyor özel sektörden, doğaya ve insana minimum veren zarar vermeyen ürünleri olan talep artıyor İkincisi ise mevzuat değişiyor ülkelerin mevzuatı veya yeşil mutabakat gibi işte Avrupa Birliği'nin getirilmiş olduğu çeşitli mevzuat değişiklikleri şirketleri sektörleri değişime zorluyor Bu da iletişimlerini ister istemez olumlu yönde etkiliyor bana kalırsa Şimdi özellikle COP26 ile beraber, COP26'nın hemen öncesinde de Türkiye'nin Paris anlaşmasını meclisten geçirmesiyle beraber bir umut var önümüzde. Ama bu umutla beraber çok da büyük bir mücadele daha var. Yani mücadele bitmiyor zaten bu alanda. Şimdi artık burada verilen sözlerin nasıl tutulacağının... ...Türkiye 2053'e kadar galiba değil mi? net sıfır hedefi koydu önüne... ...nasıl yapacağının bu süreçlerin takipip ve bunların iletişimi var. Bu iletişim hiçbir zaman durmuyor. Ki siz de durmadınız. Dino kampanyasının hemen ardından da... ...Sertap erenerli yaptığınız bir şarkıyı yayına aldınız... Önümüzde bizi nasıl bir iletişim bekliyor? Hem bu yeni şarkınızı biraz konuşalım hem de bu umudu canlı tutabilmek için neler yapılacak onu konuşalım. Tabii Sertap konusu çok heyecanlandıran bir konu bizi. Sertap'la birlikte yaptığımız çalışmanın sonuçlarını belki senin dinleyicilerin yakından takip etmiş olabilirler. Ona gelmeden evvel Türkiye konusunda açtığın için ona bir gireyim. 2053 hedefini koyduğu Türkiye, Paris İklim Anlaşması 2050 demişti. Türkiye tabii burada biraz vakit kaybetti. Bazıları anlaşılır olan sebeplerden o imza'nın onayı gecikti Türkiye açısından. Gerçi iklim eylemi, iklim eylemcileri, iklim aktivizmi yerinde saymadı. Muhakkak ilerlemeler oldu. Bu beş sene tamamen hiç boşa geçmiş olan seneler diye düşünmemek lazım. Ama artık 2021 sonu itibariyle o sıfıra doğru yarış dediğimiz süreçte Türkiye'nin de güçlü bir oyuncu ve bölgesini etkileme potansiyeli olan bir iklim oyuncusu olarak bu yarışın içinde yer alması çok kıymetli bir kere. 2053 demesi Türkiye'nin nedeni şu, işte 1923 Cumhuriyetin Kuruluşu'nun 130. yıl dönümüne denk geliyor. Öyle bir sembol. Anlam da koymuş oldu Türk hükümeti buna. 2030'a kadar da bir iklim eylem planını yürürlüğe koymuş olması gerekiyor Türkiye'nin. 2030'a kadar yıl yıl şunu yapacağız bunu yapacağız demiş olması gerekiyor. 2053'e geldiğinde de net sıfıra ulaşmış olmayı amaçlıyor Türkiye. Bu her iki konuda da hem 2053 stratejisinin... Hazırlanması konusunda hem de 2030 eylem planının hazırlanması konusunda güzel bir e, gelişmeyi aktarayım size. UNDP ile beraber çalışma kararı aldı Türk hükümeti. E, bizler oturacağız ve Türkiye'nin 2030'a kadar neler yapması gerektiğini, işte 2053 stratejisinin önceliklerinin neler olması gerektiği, bunun eylem planına yansıyan diğer noktalara yansıyan kısımların ne olması gerektiğini hükümetle beraber ortaya koyacağız ve böyle bir desteği koymuş olmaktan da UNDP olarak çok büyük gurur duyuyoruz. Geçmişte de buna benzer çok önemli stratejilerde UNDP'nin rolü vardı ama bu e, herhalde e, az, e, diğerleri kadar hatta çoğundan çok daha önemli bir katkı olacak UNDP'nin Türkiye'ye vermiş olduğu katkı bağımında. Şimdi bu bir kenara koyalım. Sertap Susuysa, yine ben bu Don't Choose Extinction kampanyasına döneyim. Yok oluşu seçme kampanyası ile ilişkilendirdiğimiz bir e, kampanya e, aseti oldu. Bir varlığı oldu. Ortaya koyduğumuz güzel bir kampanya malzemesi oldu. E, bir şarkı. Şarkımız e, sözlerinde 17 küresel amaçtan bahsediyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bahsediyor. Tabii sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ruhunda da zaten bildiğin gibi e, özünde iklim eylemi, ve eşitsizlikleri barındırıyor. Bir yanda insanı, bir yanda gezegeni barındırıyor. Her 17 amacı muhakkak biriyle veya diğeriyle veya ikisiyle birden bir bağlantısı var. Dolayısıyla şarkının sözü ve ruhu itibariyle e, bu kampanyamıza çok uygun e, düştüğünü düşündük. Çünkü şarkıyla ilgili çalışmalarımız bizim zaten kampanyanın kendi çalışmalarından çok önce başlamıştı. 2000 18-19'a doğru böyle geriye doğru giden bir çalışma. Sertab Erener ve ekibiyle yapmış olduğumuz çalışma. Şimdi şarkı dolayısıyla kampanyada ortaya çıkınca düşündük ki biz bunu birleştirelim. Yani dinozorla konuşan, dinozor kampanyasıyla konuşan bir kampanya olsun. Çünkü dinozor da diyor ki 423 milyar dolar veriyorsunuz yılda diyor. İnsanlığa ben yaptığı konuşmasında. Fosil yakıt teşvikleri için. Bu 423 milyar dolarla oraya harcamasınız yapabileceklerinizi biliyor musunuz? Yoksulluğu ortadan kaldırabiliriz mesela aşırı yoksulluğu. O kadar parayla her yıl o parayı fosil yakıt teşviklerine ayırmak yerine bu konuya ayırsak dünyada aşırı yoksul kalmıyor. Veya dünya üzerinde Aşılanmamış kimse kalmıyor. Koronavirüs konusunda aşılanmamış kimse kalmayabiliyor. Bir seferde o parayı sadece aşı fonuna aktarsak en az gelişmiş ülkelerdeki aşı sorununu, aşı eşitsizliğini çözebiliyoruz. Yani o kadar ciddi dengesizlikler var ki insanoğlunun almış olduğu kararlar arasında. Onu söylüyor. Bizim mesajımız da o. Hani diyor ki şarkıyı yani, kim buna dur diyecek diyor. İşte yoksulluk konusunda, açlık konusunda... Düzgün işler, insana yaraşır işler konusunda, iklim eylemi konusunda, biyo çeşitlilik, okyanuslar, su, sudaki yaşam, şu bu bütün 17 amaçta ne diyorsa küresel amaçlar bildirgesi. Şarkının sözlerinde o var. Tabii sözler de e, benim, benim dediğim gibi değil hali çok daha güzel kaleme alınmış olan sözler. Sözlerde Serdar Erener çalıştı. E, şarkıyı Sertap Erener Emre Kula'yla birlikte besteledi. Güzel de bir prodüksiyon oldu. İşte klibini geçen ay içinde İstanbul'da, daha doğrusu bu ayın başında, Kasım ayının başında İstanbul'da çektik. Ve geçen hafta lansmanını yaptık. Küreselde de çok güzel yansımaları oluyor. Yani İngilizce olarak ürettiğimiz bir şarkı. İşte şu ana kadar 7-8 farklı dilde altyazısı var YouTube kanalı üzerinde. O altyazıları da artıracağız. Dünyanın değişik yerlerinden, çok farklı yerlerinden çok güzel yansımalar aldık. Tabii COP26'ya denk gelmiş olması bütün bunların etkisini daha da artırıyor. Anlamını daha da güçlendiriyor bizler açısından ve izleyenler açısından. Yayılması konusunda da bizlere güzel ortaklık fırsatları, pencereleri de açmış oldu. Tabii daha kampanyanın başındayız. COP27'ye kadar da konuşmaya devam edecek. Sertab da şarkısını söylemeye devam edecek. ve bu mesajı tekrarlamaya devam edeceğiz yok oluşu seçme diyeceğiz herkese yok oluşu seçmeyin diyeceğiz diye bitiriyoruz artık yavaş yavaş çünkü hazır bu kadar konuşmuşken dinleyicilerimizle de şarkıyı paylaşalım dedik ne dersin faik sözlerinden ve müziğinden ve etkisinden bu kadar bahsetmişken programı yavaş yavaş onunla kapatsak mı? Gerçekten sen de benim içimden geçenleri okudun. Programın başında bunu kararlaştırmamıştık ama e, herhalde iyi olabilir bu kadar şarkıdan bahsettikten sonra. 17 küresel hedef e, Sertap Erener ve Serdar Erener e, işbirliği e, ve Sertap'ın sesinden dinleyeceğiz. E, yok oluşu nasıl seçmeyeceğimizin de yönergesi aslında bu hedefler. O yüzden... Sözü burada sertaba bırakıp bu haftalık hoşça kalın diyelim. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Hayik çok teşekkürler bugün bize beraber olduğun için. Teşekkürler Damla. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.